Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin salatu vesselamü aleyke ya seyyidel evlin ve'l ahirin ve ila jami'il enbiya'i vel mersalin ve ila jami'il uluyi ve'l hamdülillahi rabbil alamin Haber olarak aşkı anlamaya çalışıyorduk aşıklığı anlamaya çalışıyorduk. Öz ifadesiyle abdiyeti, Allah'a abd olmayı anlatmaya çalışıyorduk. Bundan sonra onu anlamaya çalışıp gereğini yerine getirmeye çalışacağız inşallah. Buna beraber her neyi anlatırsak anlatalım. Herkes bildiği kadarıyla anladığı kadarıyla anlar bilgisi, marifeti ne kadar çoksa o kadar anlayabilir onun için önce Allah'ın kelamını Allah'ın isimlerini imani, İslami ihsani anlamaya çalışmıştık daha sonra anlatacaklarımız anlaşılsın diye Onları ne kadar çok dinlemişsek o kadar anlayabiliriz yalnız. Onları tekrar tekrar zaten dinleme imkanımız vardır. İnşallah öyle dinlemeye, anlamaya devam ederiz. Rabbimizi tanımaya devam ederiz. Eğer biri her şeyini, canını, maşukuna teslim etmeye hazır değilse edemiyorsa bu durumda onun aşıklıktan söz etmesi doğru olmaz doğru bir söz olmaz yani kendi kendini kandırmış olur Allah'a aşık deyince Allah'a aşık kul, abd deyince neyi anlamak gerekiyor? Her şeyini ona kurban etmeye hazır kul. Hatta öyle ki gerçek aşık kendisinde maşukundan başkasını bulmayandır. Kendisine baktığında kendisinde maşukundan başkasını görmeyendir. Maşuk sahibi olunca, onu yaratan Rabbi olunca. Bu durumda o nereye, neye bakarsa baksın mutlaka onu görmelidir. Onun için Hazreti Ali Efendimiz buyuruyordu. Hiçbir şey yoktur ki ondan önce onunla beraber ondan sonra Rabbimi görmemiş olayım. Bu akıl işi değil, ilim işi değil. Bu marifet işidir, marifetullah işidir. Bunun mutlaka kazanılması gerekir. Kendini Rabbinden ayrı gören, başka gören, onun da Allah'ın huzurunda, Allah katında sözü varsa, isteği varsa, dileği varsa, yani maşrukunun dileği, kendi dileği olmamışsa, o aşıklıktan söz edemez. Aşkı anlamak için aşk anlatılmaz. Yaşanır. Aşığı anlamak lazım. Bize düşen aşığı tanımaktır. Aşığı anlamaktır. Yani kamil manadaki kulü mümini anlamaktır. Allah'ın velisini anlamaktır. Dostunu anlamaktır. Aşık kısaca La ilahe illallah demiştir. Hayat baştan sona bundan ibarettir. La ilahe illallah demekten ibarettir. Daha önce anlatmaya çalışmıştık. Hayatı yaşadığımızda Allah kıyamet günü elimize bir kitap verir. Kendi kitabımızı. Bu bizim kulluğumuzun kitabidir. Bu bizim Hayat filmimizin kitabidir. Hayatımızın kitabidir. Herkes kendi o hayat kitabında hayat filminde başrolde oynuyor. O kitap baştan sona sahibini anlatıyor, yaşayanı anlatıyor. Onun için başroldeki odur. O kitabın içinde muhatap olduğu kimler varsa, muhatap olduğu hangi imtihanlar olursa olsun hepsi içinde mevcut. Onun içinde peygamberler de olabilir, veliler olabilir, Allah dostları olabilir, Fir'an gibileri olabilir, iblis olabilir, şeytan olabilir ama hep başrolda kendisi vardır. Allah onu yaratırken onun üzerinde, kul üzerinde bir muradi vardır. Eğer Allah sevmeseydi yaratmazdı. Önce sevmiş sonra yaratmış. İnsan ise yaratıldıktan sonra onu tanıyınca sevebilir. Onun için Allah'ın sevgisi farklı, kulun sevgisi sonsuz bir deryadan bir damlanın gölgesi gibidir. Damlanın kendisi de değil, bir damlanın gölgesi gibi. Eğer kul kibirlenip kendini büyük görürse, ben Allah'ı tanımak istiyorum, ben Allah'ı bilmek istiyorum. Allah kendini hep bilebilir miyim, bilemez miyim? Allah ne zaman kendini bana tanıtır? Allah zatıyla kendini bana tanıtır mı, tanıtmaz mı diye bir düşünceye, bir fikre kapılırsa bu yanlış. Doğru olan bu değildir. Doğru olan Allah'ı bilmek ve tanımaktır. Kendini bilip kendini tanımaktır azıyetini, küçüklüğünü bilmektir. Bir tas bir deryadan ne kadar alabilir? Dolunca gerisini alamaz. İnsan da öyledir. Haddini bilmelidir. Ben Rabbimi bildim, tanıdım derse kabi dolmuştur, kabi taşmıştır, dolduğunu zanneder. Taşınca ona perde olur. Ne kadar tanıyabilir? gönlü kadar, gönlünün genişliği kadar tanıyabilir. Yani sonsuz bir derya bir de kulun gönül tası vardır. Tas ne kadar alabiliyorsa o kadar. Rabbini anlamış ve tanımıştır. Bundan fazlası olmaz. Eğer kul Allah'ın kendi gönlüne tecelli edip onun gönlünün Allah'ın tecellisini aldığını iddia ederse Allah'tan daha büyük olduğunu iddia etmiştir. Böyle bir şey yok. Kendisi kadar. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu "Men arefe nefsahu, فقد عرف rabbahu." Kim kendine arif olursa kendini tanırsa kendini dığı kadarıyla, kendisine Arif olduğu kadarıyla Rabbini tanır, Rabbine Arif olur. Kendisi kadar. Onun için Allah'ı tanımak deyince, Rabbimizi tanımak deyince, onun tecellisine mazhar olmak deyince, onun zatıyla, sıfatıyla tecelli etmesi deyince, o tecelli eder ama sen kendi küçüklüğün kadar onu anlar, onu tanırsın. Onun için alemlerin Rabbini tanımak hiç kimse için hiçbir zaman mümkün değildir. Ahirette bu tanıma devam eder. O başka farklı isimleriyle, bizim şu anda bile bilmediğimiz isimleriyle tecelli etmeye devam eder ve biz onu tanımaya devam ederiz. Tanıdıkça severiz, aşık oluruz. Ölçü budur, tanımak. Ne kadar tanıdık, ne kadar Rabbimizi anladık, o kadar severiz, o kadar aşık oluruz. Aşık değilsek bilmiyoruz ve tanımıyoruz demektir. Eğer biri kendisini yaratan Rabbine aşık değilse, o ya delidir ya da ölüdür, ikisinden biridir. Ya deli, aklını kullanmamış ya da ölmüştür. Manevi olarak ölmüştür, ölüdür yani. Ya deli ya da ölüdür, ikisinden biridir. Aşık ise Allah ile diridir. Kul aşık olmayana kadar dirilmez. Yunus Emre söylüyordu, Yunus öldü diye sela vereler ölen hayvan imiş aşıklar ölmez. Allah ile diri olan ölmez. Ölüm onun için sadece bir formalitedir. Bir kapıdan başka bir aleme geçiştir. Onun için Mevlana ne gördü? Ölüm gecesi için lüğün gecem, kavuşma gecem, rısvat gecem. Niye öyle söylüyordu? Allah'a aşıktı da ondan. Ölümü sevgiliye kavuşma olarak anlamıştı da ondan. Aşığı tanımak gerekir, anlamak gerekir ki nasıl aşık olunur onu bilelim, onu anlayalım. Eğer gözümüz sadece taşı, toprağı, eti, kemiği görürse maşukunu görmekten perdeli demektir. Gönül itibariyle her neye bakarsak bakalım, orada Rabbimizin hükmünü, Rabbimizin muradını, Rabbimizin kudretini, Rabbimizin güzelliğini görmeye çalışmamız gerekir. Eğer böyle bakmıyor, böyle anlamıyor, böyle görmüyorsak, Rabimizden yüz çevirmişiz demektir. Kulluk bu değildir. Abdiyet bu değildir. Onun için ısrarla ne diyoruz? Allah sana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o mutlaka hayırdır, mutlaka rahmettir. Mutlaka Allah senin kazanman için, anlaman için, öğrenmen için, ikraman nail olman için, temizlenmen için, yücelmen için bir muamelede bulunmuştur. Muamele ne olursa olsun. Böyle anlaşılmazsa bu durumda Rabbimize bakmamışız. Onu görmeyi istememişiz demektir. Onun işini görmek istemeyen onu görmeyi istememiştir. Eğer biz şu şöyle yaptı falanca böyle yaptı filanca böyle yaptı diyorsak Rabbimizden perdeliyiz demektir. Kendimizi Rabbimizden perdelemişiz demektir. Onu görmemek için direniyoruz demektir. İnsanları suçlayanlar, imtihani kabul edemeyenlerdir. Kim ne yaparsa yapsın, mutlaka kendisine yapmıştır. Allah öyle buyurdu. Nasıl bir muamele olursa olsun, muameleyi kiminle yaparsa yapsın. Orada Allah'ın bizim için, bizim üzerimizde bir muradi vardır. Mesele bunu görmektir. Bunu görmüyorsak, bunu göremediysek Rabbimizden yüz çeviriyoruz, görmek istemiyoruz. Anlamak istemiyoruz demektir. Görürsek ne olur? Görürsek Rabbimizin her anda rahmetiyle bize muamele ettiğini, bizim için her anda hayri yarattığını, güzelliği yarattığını görürüz, anlarız. Ya Rabbi ne kadar güzel yaptın, ne kadar güzel yaptın deriz. Bundan daha güzeli olamazdı. Niye öyle söyler? Rabbini tanımış da ondan. Onu Rahman ve Rahim olarak tanımış da ondan. Onu ilah olarak tanımış da ondan. İlah demek seven demekti. Sevilmeye layık olan demekti. Asıl seven... İlah olan Allah'tır. Vedud olan Allah'tır. Asıl sever. Sevmiş öyle yaratmış. Yani önce onu tasarlamış. Kendime şöyle bir kul yaratacağım deyip sevdiği bir kulü yaratmış. Önce sevmiş, sonra yaratmış. Dolayısıyla yaratırken onu sevgisinden yaratmış. Aşkından, muhabbetinden yaratmış. İnsan Sonra kendini tanıdıkça, Rabbini tanıdıkça sever, sevmeye başlar. Daha doğrusu Rabbinin kendisini sevdiğini anladıkça, onun rahmetini anladıkça, güzelliğini tanıdıkça, hayır oluşunu anladıkça ne yapar? Gönlü Rabbine döner ve Rabbini sevmeye başlar. Rabbinin kendisini sevmesini sever yani. Aynı şekilde iman da böyledir. İman Allah'ı sevmektir. Allah imanı seviyor. Abdiyeti seviyor. Yani kulunun kendisini sevmesini seviyor. Sevgisine karşılık vermesini seviyor. Ne kadar sonsuz bir deryadan bir damla kadar. Allah'ın sevgisi kuruna olan sevgisi sonsuz bir derya, kulunki ise sınırlıdır. Gönlüne göre. Gönlünün genişliğine göredir. Sonsuz bir deryadan, bir damla misali sahibine, Rabbine, maşukuna geri döner. Allah her anda kuruna muamele ederken, her anda kendini ona tanıtır. Her anda. Her anda ona bir muamelede bulunurken bana dön der. Doğru budur, hak budur, güzellik budur der. Sen Hazreti insansın, sen benim halitemsin, sen benim aynamsın, sen benim sevdiğimsin. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini senin hizmetine vermişim. Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım, varlığı yaratmazdım. Senin için yaratmışım. Sen beni tanıyasın diye. Beni bilesin diye, beni anlıyasın diye, benimle olasın diye, seni yaratmışım deyip her anda ona bir muamelede bulunur. Muamele ne olursa olsun. Eğer bir veli, bir aşık, veli demek Allah'a aşık demek, Allah'ı bir an unutacak olsa. Maşruhi ona küser. Ona darılır. Beni unuttun der. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu vesselam sahabeden birine buyuruyordu. Ey Saad sen kıskanç bir insin. Ben senden daha kıskanç Allah benden daha kıskançtır. Seven kıskanır. Sevilen de kıskanır. Yani hem aşık hem maşuk kıskanır. Nasıl kıskanıyor? Aşık maşukunu sevdiğini kıskanır. Bunu anladık. Maşuk aşığını nasıl kıskanır? Kendisinden başka tarafa dönünce onu kıskanır. Allah'ı sevmekle bir kulü sevmek, herhangi bir şeyi sevmek arasındaki Farkı söylemiştim. ikisi tam birbirinin tersiydi. Bütün sevgiler, bütün aşklar Allah'a aşıklık anlaşılsın diyedir. Abdiyet anlaşılsın diyedir. Herkes her şeyi sevebilir. Ama yavaş yavaş manevi olarak büyürken en sonunda varacağı son nokta nedir? Sevilmeye layık olan bir tek Allah'tır der. Varacak son nokta. Onu sever, bunu sever, şunu sever. En sonunda söyleyeceği son sözü, her şeyden çok sevilmeye layık olan Allah'tır. Bütün sevgilere Allah layıktır der. Aşık olunması gereken Allah'tır der. Çünkü gerisinin hepsinin fani olduğunu görür, anlar ve bunu tadar. Allah, sevgiye, muhabbete, aşka mutlak karşılık verendir. Asla sevgiye ihanet etmeyendir. Zerre kadar olsa bile. Zerre kadar sevgiye karşılık cenneti veriyor. Öyle buyurdu. Kalbinde zerre kadar iman olan cennete girer dedi. Zerre kadar. Zerre kadar sevgiye cenneti veriyor. Bununla beraber bunun tam tersi zerre kadar kibre karşılıkta cehennem vardır dedi. Kibir kendini beğenmektir. Kendini sevmektir. Hakkı olmadığı halde Rabbine karşı büyüklenmektir. Allah bunu reddeder. Mecazi sevgiyle, zahiri sevgiyle, Seven, sevdiğinin kendisine ait olmasını ister. Hakiki sevgi de bunun tam tersidir. Allah bana aittir demez. Bana ait olsun demez. O sadece benim Rabbimdir demez. Hakiki sevgi bu. Rabbini tanıyor, kendini tanımışsa bu böyledir. Bunu böyle söyler. Biri iki olarak görmez. Ne der? Ben Allah'a aitim. Eğer biri sevdiğim bana ait olsun derse, ben varım sevdiğim olmasın, benim istediğim gibi olsun der. Ama hakkı aşkta iş tam bunun tersidir. Ben yokum, Allah var der, ben Allah'a aitim. Ben yokum, O var der. İkisi tam birbirinin tersidir. Zahiri olan bütün sevgiler bize benlik verir, benlik kazandırır, benliğimizi güçlendirir. Allah'a olan sevgi ise, aşk ise benliğimizi eritir, yok eder. Yok edince aşk olur insan, aşık olur insan, maşrukun tecellisine mazhar olur. Maşrukuyla beraber olur. Kendini maşrukundan ayrı görmez, hatta kendini göremez. Aşkın nasıl olması gerekir? Aşığın nasıl olması lazım? Yani Allah'ı severken nasıl sevmek lazım? Ben Allah'ı seviyorum dediğinde işi baştan anlamamış demektir. Eğer hakkı hak ile sevmezse, maşrugunu maşrugu ile sevmezse, Allah'ı Allah ile sevmezse Hakkı aşkı tadamaz, kokusunu bile alamaz. Sevebilir. O sevgisi nefsindendir. Nefsinden sevmek başka bir şey, Allah ile sevmek başka bir şeydir. Biri hakiki, biri ötekinin gölgesidir. Ama o gölge de hakikate götürür, götürmelidir. Yani kul yerinde saymamalı, ilerlemelidir. Hakikate varmak için. Allah ile sevmek nasıldır? Onsuz sevince, ben seviyorum deyince belliğiyle sever, nefsiyle sever. Bu durumda Allah bana ait der, benim olsun der, benim istediğim gibi yapsın der. Ama Allah ile Allah'ı severse ne olur? Onun benliğinin orada eseri olmaz. Orada kendi arzusu, kendi isteği olmaz. Rabbimin isteği benim istediğimdir. Rabbimin sevdiği benim sevdiğimdir. Rabbimin benim için takdir ettiği benim takdir ettiğimdir der. Kendini ondan ayrı görmez. Dolayısıyla onunla onu sever, onunla onu ister. Bu böyle olmadıkça aşkı anlamamıştır. Aşkı anlamayan, imanı anlamamıştır. Abdiyeti anlamamış demektir. Eğer bir tek zahire bakarsa ne olur? Geçmişe bakar, üzülür. Geleceğe bakar, mahzun olur. Kendi kendine ebedi hayatı için, dünya hayatı için, kendi kendisi için tedirgin olur. kul bilmesi lazım ki bu kul ile Allah arasındaki perdedir. Eğer geçmişin üzüntüsünü, geleceğin endişesini bırakıp Allah ile beraber olursa perde kalkar. Allah tecelli eder. Tecelli etsin istiyorsa bunu böyle yapmalıdır. Geçmişten de gelecekten de kurtulması gerekir. Onun için aşk da burada, dünyada, aşık da burada, mahşuk da buradadır. Öyle değil midir? Biz buradayız, Rabbimizin huzurundayız, her an onunla beraberiz. O bize şah damarımızdan daha yakın, ne yana dönersek dönelim, o oradadır. Her an bizimle beraberdir. Hatta o dilemedikçe biz dileyemiyoruz. Böylesine bir yakınlık. Böylesine bir beraberlik, Her şey buradaysa, o zaman bizim bunu burada kazanmamız gerekir, öbür tarafta bir şey yok. Eğer biz gelecekten ve geçmişten kurtulmazsak, bu perdeyi aradan kaldırmazsak, onu bulmamız mümkün olmaz, onunla olmamız mümkün olmaz. Allah hangi imtihana tabi tutarsa tutsun? Her imtihanın içinde yüzlerce imtihan vardır. Bir kişiyi bir kulunu imtihana tabi tutarken onunla beraber olan, onu tanıyan herkesi onunla beraber imtihana tabi tutmuştur. Mesele okumaktır. Kendimizi okumaktır. Allah'ın bize olan muamelesini okumaktır. Bize, bizi tabi tuttuğu imtihani okumaktır. Okursak anlarız. Ama bunun içinde gözümüzü, gönlümüzü kullanmamız gerekir. Anlamaya çalışmamız gerekir. Okumaya çalışmamız gerekir. Öyle olmazsa insan kendini küçücük bir imtihan karşısında bakıyorsun ki kendini satmış. Küçücük bir imtihana kendini sattık. Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri, şerefi bir anda yok saydı, bir anda Rabbini görmezden geldi. Sattı kendini. Kulları kabul etmedi. İnsan bakıştan ibarettir. Gönülden ibarettir. Allah'ın kendisine Nefetji ruhtan ibarettir. Sevmekten ibarettir. Gördüğünü sever. Neye bakarsa onu sever. Neye gönlünü yönlendirirse onu sever. Gerisi, gerisi et, kemik, toprak. Eğer insan ete takılırsa, kemiğe takılırsa, toprağa takılırsa gönlünden kendi gönlünden mahrum kalır. Bir avuç toprağa kendini satar. Kısacık dünya hayatına kendini satar. Ama kendi gönlüne yönelirse, gönlüne tecelli eden Rabbine yönelirse, onunla beraber olursa, kendisine kendisinden daha yakın olan, şah damarından daha yakın olan Rabbine dönerse, kendi kendisinde ona dönerse, onunla olur. Allah'ın nuri olur, Hazreti İnsan olur. Allah'a halife olur, ayna olur. Allah'a yakın olur, Allah ile beraber olur. Allah kuluyla beraberdir. Kul Allah ile beraber olmayı tercih etmiyor. Etmediği için beraber olamıyor. Allah kuluna şah damarından daha yakındır ama kul ondan evet, kaçıyor, uzaklaşıyor. Bu yakınlığı yok sayıyor yani. O Allah'a yakın olmuyor. Onun için suçu kendimizde aramamız gerekir. Bilmedim, anlamadım değil. Eğer bilmediyse, anlamadıysa bir tası denize daldırdığında ne kadar alır? Bir tas hacmi kadar su alır. Bunun için denizi suçlamak doğru değil. Deryayı suçlamak doğru değil. Neyi suçlamamız gerekir? Kendi kabımızı, kendi gönlümüzü biz almadık. Biz almak istemedik, Onu genişletmedik. Gönül nasıl genişler? Onu daha önce izah etmiştim. Gönlün işi sevmektir. Gönül sevgiyle genişler. Aşkıyla genişler. Başka hiçbir şey onu genişletmez. Önce Allah'ı seversin. Allah için birini seversin. Sonra onun için birilerini seversin, sonra o birileri için bir daha birilerini seversin. Gönül genişlemeye başladı. Mürşid bunun için lazımdır. Mürşidini Allah için seviyorsun, sonra onunla beraber olanları seviyorsun, sonra o beraber olanların yakınlarını, onların onun beraber olduklarını seviyorsun bu sefer. Genişliyor gönül. Sonra bütün insanları seviyorsun. Bütün ümmeti, müminleri, Müslümanları, bütün insanları seviyorsun. Günün böyle genişleyecek ki, sevgiye yer açılacak ki, başkalarını sevebilesin. Sonra neyi seversin? Bütün kainatı, bütün varlığı seversin. Kimin adına? Allah adına. O yaratmış. Evet. Mecnundan bir hikaye anlatılırken, Mecnun rivayete göre çöplükün üzerinde bir köpek bulmuş. Uyuz bir köpek yavrusu. Almış kucakına seviyormuş. Onu gören biri "Yani seviyordunsa bari doğru dürüst bir köpek seçseydin. Niye bu uyuz köpeği seviyorsun?" Evet ne demişti? "Sen anlamazsın. Bu Leydan'ın köyünün köpeğidir. Onun için bunu böyle seviyorum. Bu başka köpeklere benzemez. Leydan'ın köyünün köpeği." Bu durumda insan sevilmez mi? Allah'ı seviyorsan, Allah'a aşık olduğunu iddia ediyorsan insan sevilmez mi? Allah'ın sevdiği, sevdiği için yarattığı insan sevilmez mi? İnsanı sevdiği için mahlukati yaratmış, onun hizmetine vermiş. O sevilmez mi? Bir insanın Allah katındaki kıymeti, değeri bir uyuz köpek kadar yok muydur? Kendimize bakalım. Birini sevsek, onun köpeğini de severiz. Köpeği bize havlasa taş atmayız. Niye? Sahibi incinir diye. Sahibi sevdiğimiz biri ya, incinmesin diye köpeğin havlamasına katlanırız. Evet. Onun için aşk fedakarlık gerektirir. Eğer bakışımız bozuk olursa hakikati görmekten mahrum kalırız. Güle bakarsak gönlümüz gül bahçesi olur. Dikene bakarsak dikenlik olur. İnsana bakarken onun güzel tarafına bakarsan onu seversin. Senin gönlün de gül bahçesi olur. Sevgi bahçesi olur. Hikmet bahçesi olur. Ama insana bakarken dikene bak bakar gibi bakarsan gülde diken de var, gülede de dikene bakarsan yani gönlün dikenlik olur. Mesele senin neye baktığındır. Gül de var, diken de. Ya güle bakar Gönlün gül bahçesi olur. Ya dikene bakar. Gönlün dikenlik olur. Onun için gönlü dikenlik olanlar dikene bakanlar. insanlarda hata arar. Bakar bakmaz şunu şu yanlışı var diyor. Şunu şu eksiki var diyor. Şurada diken var diyor. İyi de ortada bir gül var. Niye onu görmüyorsun? Yanlış orada değil. Gülde de Gül dikensiz olmuyor. Yanlış İnsanın bakışındadır diçene bakışında gülü görme işindedir herkesin kendine bakıp bunu anlamaya çalışması lazım <gülüyor> mesele Allah ile bakabilmektir Allah ile bakınca neyi göreceğiz bütün varlıkta el Esmaul Hüsna öyle değil mi Birinin bir sevdiği olsa, bir kalabalık içinde olsa, sadece orada, o sevdiğinden sadece kolu görünse, kolu. O kadar kalabalığı göremeyiz, sadece onun kolunu görürüz. Sadece oraya bakar, oraya odaklanırız. Niye? Sevdiğinin kolu. İnsan baştan sona kirlenmiş olsa bile, onda mutlaka, Vatratından kalma bir güzelliği vardır. Allah'ın bir güzelliği vardır onun üzerinde. Niye sevdiğini görmek istemiyorsun? Hani Allah'a aşıktın? Bakınca niye ondaki o bir parça güzelliği de niye dikenleri görüyorsun? Sen Allah'a aşık olamazsın. Aşıklık bu değil. Sen kulluğu kabul etmemişsin. Neyi kabul etmişsin? Kendini kabul etmişsin. Sana göre. Allah'a göre de, sana göre. Bakınca da Allah ile bakmıyorsun. Allah ile bakmayan hakikati göremez. O zaten ona aşık dermez. Evet, aşık maşukuyla bakandır. Baktığı yerde maşukunu görendir. Hatta kendinde Mahşukundan başkasını görmeyendir. İman da budur. İnsan ne kadar kibirlenirse kibirlensin, kendini ne kadar büyük görürse görsün, ne kadar kendini bir şey zannederse etsin, onun sıkacağı bir kefen, bir mezardır. Neyine kibirleniyor, neyine büyükleniyor? Sonuçta onu evet, bir kefenin içine, bir torbanın içine koyarlar yani. 2 metrelik bir çukur kazıp içine koyarlar. Senin büyüklüğünden ne çıkar? Senin ne büyüklüğün vardır? Niye Rabbine karşı kibirleniyorsun? Niye Rabbine teslim olamıyor? Ona aşık olamıyorsun. Kendini sevmekten onu sevmeye fırsat bulamıyorsun. Evet. bakarken gülü görmek isteyenler gülü görür, dikeni görmek isteyenler dikenleri görür. Gülü görenlerin gönlü gül bahçesi olur, dikeni görenlerin de gönlü dikenlik olur. Diken bahçesi, ona bahçe denmez, dikenlik olur. Evet, her şey burada dedik, aşk da burada, aşık da burada, maşık da burada. Aşk, aynı zamanda aşıklık, tevhid demektir. Tevhid, vahdet. Allah'ın vahid ve ahad olarak tecellisine mazhar olmak demektir. Vahid ve ahad. Zatında bir olan, sıfatlarında bir olan. Zatında ve sıfatında bir olanı görmek, birliği görmek, tevhidde olmak, vahdette olmak. Bütün varlıkta Allah'ın güzelliğini, kudretini, işini, imtihanı, kazanma imkanını görmek, muamelesini görmek. Söyledim. Hayat filmi, herkesin hayat filmi kıyamet günü eline verildiğinde o onun boynunda asırıdır buyurdu. Bu hayat filmi baştan sona bir aşk filmidir. Evet, aşk filmi. Neyi sevmiş? Neyin peşinden koşmuş? Hayatını neyin uğrunda harcamış, kurban etmiş? Aşk filmi. Ya Allah'a aşıktır ya da başka bir şeye. Neye aşıksa onun filmi filminin konusu olur. Sonuçta Baştan sona bir aşk filmi. Bir çaba, bir gayret, bir fedakarlık filmi. Hayatını harcama filmidir bu çünkü. Baş kim var? Kendisi. Eğer bu hayatta muhatabının, maşukunun Allah olduğunu bilirse her anda her anda onun sevgisini kazanmak için çaba gayret sarf ederse, kulluğunu yaparsa yani, o hayat kitabında, hayat filminde ne olacak? Kendisi aşık, Rabbi maşuktur. Onu bulacak. Her ne yaparsa yapsın, onun peşinden koştuğunu görecek. İnsan için başka bir seçenek yok. Sever ve peşinden koşar. Kendisi aşık, ya maşuk olan Rabbidir ya da kendisine Rab edindiği biridir ya da Rab edindiği bir şeydir. Bu dünya olabilir, bir mevki makam olabilir, bu para pul olabilir, bu herhangi bir insan olabilir. Ama sonuç itibariyle bunu öğrenir, Allah bunu ona öğretir. ...bütün aşkların... ...mecazi olduğunu... ...fani olduğunu ona gösterir ve tattırır. Senin maşukun benim der. Ama... ...görmek istemeyenden... ...daha kör... ...işitmek istemeyenden daha sağır kimse olmaz. Anlamak istemeyenden... ...daha gönülsüz... ...daha ölü de kimse yoktur. Tevhid olmadan aşk, aşıklık bulunmaz tevhid olmadan vahdet olmadan, birlik olmadan her şeyi bir görmeden yani her şeyi Allah'a ait görmeden her şeyi Allah'ın bir muamelesi olarak görmeden hem de Allah deyince eğer Allah'ı Rabbimizi kendisini tanıttığı gibi tanıdıysak Allah dediğimizde gerçek manada evet, Rabbimizi, alemlerin Rabbini kastetmiş oluruz. Tanımazsa Allah dediğimizde kendi putunuzu kastetmiş oluruz. Sen Allah'ı tanımıyorsan Allah dediğinde neyi kastetti? Bildiğin kadarıyla, hayal ettiğin kadarıyla, değil mi öyle? Onun için en esmaü'l hüsna'yı herkesin inceden inceye anlaması gerekir. Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür etmesi gerekir. Öyle ki Rabbini tanısın, Rabbini anlasın. Anlarsa, tanırsa ne olur? Aşık olur. Herhangi bir şeyi eğer ucuza alırsak kesinlikle onu ucuza satarsın. Ucuza alınan şey ucuza satılır. Yani 3 kuruşa aldığın şeyi 5 kuruşa satarsın. Allah'a aşıklığı anlamak için bunu söyledim. Eğer senin alacağın Hazreti insan olmaksa, senin alacağın Allah'ın rızasıysa, Allah'ın dostluğuysa, Allah'ın cemaliyse, bu çok pahali bir şey olmalıdır. Bunun bedelini ödemeyi kabul etmen gerekir önce. Bunun bedeli candır. Tek kelimeyle cani vermektir, cani feda etmektir onun karşısında hiçbir arzu istekte bulunmamaktır hiçbir fikir bir şekilde fikir beyan etmemektir ben dememektir Allah demektir Allah'ın cemalının müşahadesinin karşılığı aşktır, sevmektir sevip yanmaktır Yanarken feryat etmemektir. Yanarken varlığından kurtulduğunu bilmektir. Maşokunun varlığıyla var olduğunu tatmaktır. Evet, ne zaman yandık? Ne zaman o bizden bunu kabul etti? Bizim kendi kendimize ben yandım, yanıyorum dememiz yetmez. Bunun bir ölçüsü var mı? Elbette ki. bunu anlar mı? Elbette ki anlar. Anlaması gerekir. Anlamasa olmaz. Ne zaman gördü ki kendisinde maşukundan başkası kalmamış. Maşukunun isteği kendi isteği olmuş maşruhi ona, nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, onu aşkla, muhabbetle kabul ettiyse, gerçekten aşıkmış. İtiraz etmeden, gönlünde bir ağırlık hissetmeden, gerçekten aşıkmış. Yok eğer, hala, belli kendini Rabbinden ayrı görüyor, ben de şunu şöyle istiyorum, ben de bunu böyle istiyorum diyorsa, kesinlikle aşktan, aşıklıktan söz etmemelidir. Bunu anlaması gerekir. Evet, Allah onu kendine davet ederken, kenarından, köşesinden bir şeyleri tattırıyorsa, ona gel dediği içindir. O gelsin diyedir. Hakiki aşka, hakikate gelsin diyedir. Hayat, baştan sona imtihan, baştan sona aşıkla maşuk arasındaki münasebet. Aşığın aşk olması için, aşığın maşukunu kazanması için bir vesile, bir imtihan. Herkes kendine göre ben yeteri kadar imtihana tabi tutuldum diyebilir bunun için Rabbimiz bize örnekler sunuyor. Örnek eğer haklı söylerken Allah'a davet ederken La ilahe illallah derken taşlanmadıysak yüzümüze tükürülmediyse bunlar Resulullah Efendimiz'e yapılmış olan muamele eğer bir hayvanın işkembesi, bir secdedeyken başımızın üzerine konmadıysa, sevdiklerimizden, yakınlarımızdan küfür, hakaret işitmediysek, evet, sürünmediysek, günlerce aç kalmadıysak, bizi öldürmeye yetemedilerse bizi ateşe atmaya kalkışmadılarsa, bu ateş ile de zahiri ateş olması gerekmiyor. İmtihan daha var, daha çok var demektir. Ne acele ediyorsun o kadar? İmtihan devam ediyor. Bekle. Sen eğer aşık olduğunu söyledinse bunu bekle. Daha imtihanı çok var. Ne görmüşsün? Gördüklerine, yaşadıklarına imtihan mı ediyorsun? Bunları yaşamadıksa bilelim ki daha imtihan bitmemiş. İmtihan devam ediyor. Eğer yok ben yoruldum, ben bundan fazlasını yapamam. Çekil kenara, ben kulum demem. Niye ben kulum diyorsun ki? Kul demek, av demek, aşık demek. Ben kulluğu kabul etmiyorum de, ben de ilahım de çıkışın içinde. Evet, Allah koli imtihana tabi tutarken bazen belalar yağmur gibi yağar. Her taraftan gelebilir. Ne demektir bu? Bu durumda bizim anlamamız gereken şey nedir? Allah senin duanı kabul edecek demektir. Belalar böyle sağınak sarınak geldiğinde, içinden çıkamadığında... Duanın kabul vakti demektir. Artık Allah senin için çok farklı bir çığır açacak demektir. Tabiri caizse Allah kaderini evet. değiştirmeye karar vermiş demektir. Eğer sabrettiysen o anda yapman gereken şey nedir? Dua. Allah senden istemeni istiyor. Dua etmeni istiyor yani. Hadi kulübü iste. yeryüzünde ne kadar sorun sıkıntı varsa, insana ait ister kendi gönlünde olsun ister ailesinde olsun, ister bir memlekette olsun, ne kadar sorun sıkıntı varsa hepsi sevgisizlikten dolayıdır, tahammülsüzlükten dolayıdır. Hoşgörünün olmamasından dolayıdır. Çaresi nedir? İlacı nedir? Sevmek Hoşgörülü olmak. Sevmek ve hoşgörülü olmak. Eğer seversek, hoşgörülü olursak, ne bir sorun kalır, ne bir sıkıntı. Ne kendi gönlümüzde, ne ailemizde, ne de yeryüzünde. Dünyada ahirette Allah'ındır çünkü. Onun için küsmek, darılmak yerine hatta küsü darılmaya bahane aramak yerine ne yapmamız lazım? Sevmeye çalışmamız lazım. Sevmek için çareler, bahaneler bulmamız lazım. Hoş görmek için çare bahane aramaya çalışmamız lazım. Sevmek için. Ama Dikene bakanlar gülü göremez. İnsanın kalbi bir bahçe gibidir. Neyi ekerse orada o yaşarır. Gülü dikerse gül, dikeni dikerse diken. Sadece dikeni görenler gönül bahçesine diken dikmiş olur. Bakarken de dikenden başka bir şey göremez. Gülü göremez. Gül yok orada çünkü. Sabır olmadan, mücadele olmadan, çaba gayreti olmadan da hiçbir şekilde savaş kazanılamaz mücadele edilmeden fedakarlık yapılmadan hiç kimse savaşı kazanamaz. Savaşı kazanırsa neyi kazanır? Rabbini kazanır. Kaybederse Rabbini kaybeder. Hiç şimdiye kadar savaşta savaşmadan, sabretmeden savaşın kazanıldığı görülmüş müydü? Yok kazanmak istiyorsan savaşman lazım yatarak hayal ederek düşünerek kimse bir şey kazanamaz kazanmak istiyorsan savaşman lazım savaşırken sabırlı olman lazım nefsinle de savaşırken dünyayla da savaşırken şeytanla da savaşırken hem savaşman hem sabırlı olman gerekir ki kazanabilirsin yoksa kazanmak mümkün olmaz ne diyoruz? Mesela Muhabbetim yok. Muhabbetim gitti ya da. Bu muhabbet nedir ki öyle gelip gidiyor? Muhabbet gelip giden bir şey midir? Muhabbet kendiliğinden gelen bir şey değildir. Allah onu veriyor. Sen onu saçıp savurursan onu kaybetmiş oluyorsun Rabbinden sevdiğinden, maşhukundan başka tarafa dönersen onu saçıp savurdun demektir bunun içinde senin yapman gereken şey nedir nasıl ki ateşin sürekli yanması için, harlanması için ne yapıyoruz bir şeyler ateşe atman gerekir yani odun atman gerekir Aşkın harlanması için de kendi odunluğundan bir şeyler atman lazım oraya. Odun gibi olan tarafını oraya atman gerekiyor. Öyle ki harlansın, alevlensin. O aşkın devam etmesi için de ne yapmak gerekiyormuş? Ateşe odun atar gibi bir şeyler feda etmek gerekir, kurban etmek gerekir. Allah ayet-i kerimede müşrikler necistir buyurur. Necis olan müşriğin içidir. Dışı değil. Eğer birinin içinde şirk varsa yani Allah'a şirk koşuyorsa herhangi birinin, herhangi bir şeyin sevgisi Allah'ın sevgisinin önündeyse o pisliktir dedi Allah. Şirk ehlidir ve pisliktir o. Kendini temizlemesi gerekir. Rabbinin önüne ne geçiyorsa onu silmesi gerekir. Temizlemesi gerekir. Onu arkaya alması gerekir. Aynı zamanda Münafıktan özür kabul edilmez. Çünkü münafığın özrü dilimdedir. Kalbiyle Allah'tan özür dilemez. Diliyle özür diler. Dilini söylediğini kalbi tasdik etmiyor. Kalbine tasdik ettirmelidir. Eğer biri gerçekten aşkı bilirse, hakiki aşkın ne olduğunu anlarsa her şeye, bütün varlığa hürmetle bakar. Sevgiyle bakar, hürmetle bakar. Bütün varlığa. Bir taşa bakarken bile bu Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Bu benim Rabbimi tesbih ediyor. Hem de hamd ile. Dardan. Allah'ın haşyetinden aşağı yuvarlanıyor. Niye? Tevazu göstermek için. Bir taşa bakarken bile böyle bakar. Bir damla suya bakarken de böyle bakar. Göğe bakarken de böyle bakar. Her şeye, bütün varlığa hürmetle ve sevgiyle bakar. Muhabbetle bakar. Elbette ki önce kendine bakması gerekir. Sevgiyle ve hürmetle. Rabbinin hatırına önce kendisini okuması gerekir. Rabbinin ismiyle, Rabbinin adına. Evet. Eğer biri Allah'a aşıksa nasıl ki gökte yıldızlar vardır ay o yıldızların içinde parlıyorsa yeryüzünde de insanlar arasında da bu böyledir eğer biri Allah'a aşıksa yüzlerce insanın içinden yıldızlar arasındaki ay gibidir öyle parlıyor ve öyle görünür ve bellidir halinden bellidir ahlakından bellidir Konuşmasından bellidir, tavrından bellidir. Aşk insanı teskiye eder, terbiye eder, temizler, saf Hazreti İnsan yapar. Allah hepimizi Hazreti İnsan olanlardan eylesin. Gerçek manada aşkı anlayanlardan eylesin, Amin. aşıklardan eylesin. Allah'ın sevdiği, maşukunu bile hayatını maşuku yolunda kurban eden aşıklardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.